579. konu, devlet başkanının Müslümanların problemleriyle yakından ilgilenmesi ve onları tehlikelerden koruması, Şam'da kolera çıktığında Hazreti Ömer'in kumandanı Ebu Ubeyde'yi geri çağırması, Hazreti Ömer, Şam'da kolera hastalığı çıktığını ve birçok insanın ölmekte olduğunu duyduğunda orada bulunan Ebu Ubeyde bin Cerrah'a şu mektubu gönderdi, ''Sana çok acele ihtiyacım vardır, mutlaka benim yanımda bulunman gerekiyor.'' Mektubum eline gece ulaşırsa sabahı beklemeden, gündüz ulaşırsa da akşamı beklemeden yola çıkmanı emrediyorum. Mektubu alan Ebu Bey de, Hazreti Ömer'e, ben müminlerin emirinin ihtiyacını biliyorum. O, yeryüzünde ebedi kalamayacak olan bir insanın, yani benim, ölmesini istemiyor, diye haber göndererek şu cevabı yazdı. Ben, Müslümanlardan meydana gelen bir ordunun başında bulunmaktayım. ''Bunun içindir ki onların hepsini ölümle baş başa bırakarak kendi canımı kurtarmak istemiyorum. Bana olan ihtiyacının da ne olduğunu biliyorum. Sen, sonsuza dek yaşamayacak bir kimsenin ölmemesini istiyorsun. Bu mektubumu aldığında, emrini yerine getiremediğimden dolayı beni affet ve ordumun başında kalmama izin ver.'' Ebu Ubeyde'nin mektubunu okuyan Hazreti Ömer kendisini tutamayarak ağlamaya başladı. Orada bulunan sahabiler, ne oldu ey müminlerin emiri, yoksa Ebu Ubeyde vefat mı etmiş, diye sordular. Hazreti Ömer de, hayır, henüz vefat etmemiştir. Ancak böyle giderse ölümden de kurtulamayacaktır, dedi ve sonra Ebu Ubeyde'ye ikinci bir mektup yazdı. Bunda şöyle diyordu, ürdün sıtma ve kolera gibi hastalıkların çıkmasına çok uygun bir memlekettir. Havası nemli olup bataklıklar hastalık yaymaktadır. Madem ordunun başında kalmak istiyorsun, hiç olmazsa onları cabiyeye naklet, çünkü orası temiz ve havalı bir yerdir. Bunun üzerine Ebu de işte şimdi oldu, müminlerin emirinin bu emrine uyacağız, dedi ve Ebu Musa el-Eş, Ari'yi çalırtarak ona askeri toplayarak cabiyeye göndermesini emretti. Ancak o sırada Ebu Musa'nın hanımı koleradan öldü, Ebu Musa gidip bunu Ebu Beydeye söyledi, o da çıkarak askerleri bizzat kendisi toplamaya başladı, bu sırada da koleraya yakalanarak vefat etti, onun vefatından sonra da kolera kalktı.